Namaz ahkamı ile alakalı ilgili derslerimize devam ediyoruz. Geçen hafta belli başlı konulara değinmiştik. Cemaatle kılınan namazın önemine değinmiştik. Cemaat ile ilgili genel manada hükümlere değinmiştik. Bazı bidat olan uygulamalara işaret etmiştik. İnşallah bu haftada kaldığımız yerden Devam edeceğiz. Tesbih. Namazdan sonra, namazın ardından yapılan tesbihat. Topluca cemaat halinde tesbihatın yapılmasının bidet olduğunu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, ashabı döneminde ve ondan sonraki dönemlerde böyle bir uygulamanın olmadığını zikretmiştik. Asıl olan tesbihatın farz namazlardan sonra yapılması gerektiğini zikretmiştik. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye Rahimahullah'a bu konuyla alakalı bir soru soruluyor. Diyorlar ki, Ukba i̇bn Amir radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadise, Şöyle diyor okba. Emrani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ana okurabilim muavizat döbre kılısolla. Her namazın akabinde ardında muavizat. Felak ve nas suresini okumayı Allah Rasulü aleyhisselatü sallam bana emretti. Diyorum. Aynı şekilde Ebu Amama diyor ki. Kılay Rasulallah. Ay duayı asma. Ne diyor bu Abu Amama? sallallahu aleyhi ve sallam'a soruldu. Duanın hangisi icabet olmaya daha yakındır? Allah tarafından icabet olunur. Daha, daha yakın olan hangisidir? Kâle cevfülleylil akîr. Dedi ki Aleyhisselatü Vesselam gecenin son diliminde son bölümünde yapılan dua. Ki diğer rivayetlerde de Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? allah Teala gecenin son üçte birinde Yeryüzünün semasına iner diyor allah Teala. Ve der ki, istiğfar, günahlarının bağışlanmasını talep eden yok mu? Bağışlayayım. İsteyen yok mu? Soran yok mu? İsteyen yok mu? Ona vereyim. Bu vakit çok faziletli bir vakit. وَالْدُبُرَ السَّلَوَاتِ maktuba Farz namazların ardındaki yahut da sonundaki dua. İlim ehli, Şimdi soruda da gelecek. Ve'an Muad ibn Cemal enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem akhada bi'edihi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn Cebel'in elinden tutuyor diyor ki, Ya Muad, ey Muad, Wallahi inni le uhibbuk. Seni ben diyor seviyorum ey Muad. Peygamber Azturus Sama'ın Ambrıs'ı. Allah'a yemin olsun ki seni seviyorum ey Muad. Fela ted'anne fi dubri kulli salatin en tegule Allahumma a'inni alâ zikrike ve şükrike ve husnu ibadetik. Her namazın bitiminde, dibinde Allahümme ayni ala zikrike ve şükrike ve husn ibadetik duasını sakın terk etme diyor. Aleyhisselatü vesselam muazzam. Bu duanın manası ne? Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husn ibadetik. Allah'ım senin zikretmede sana şükretmede ve sana güzelce ibadet etmede bana yardım, yardım et. A'inni diye dua. Evet. Soru şu. Şeyhul İslam İbn-i Teymi'ye Bu hadisleri zikrediyorlar. Diyorlar ki... فَهَلْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدُّعَى بَعْدَ الْخُرُوجِ Bu hadislerden şunu anlayabilir miyiz? Sünnet olan namazdan çıktıktan... Namaz bittikten selam verdikten sonra duanın yapılması mıdır? Sünnet bu mudur? Eftuna <gülüyor> diyor ki diyorlar ki bize bu konuda fetva verin. Vabusutul qaul fi zalika ma'juriin bize bu konuda ayrıntılı tafsirli cevap verin. Karşılığınızı, Allah ecrinizi versin. Tabi delillerde namazın kulli <gülüyor> salah namazın akabinde de diye tercüme edebiliriz. Sonunda da diye tercüme edebiliriz. Bitiminde de diye tercüme edebiliriz. Bu dubur kelimesi bir şeyin sonu, ardı, bitimi ee, manalarına geliyor. Şeyhul İslam İbn-i çok güzel, mükemmel bir cevap veriyor burada. Çünkü hadislere baktığınız zaman namazdan sonra, selam verdikten sonra da anlaşılabilir. Selam vermeden, namaz çıkmadan önce de anlaşılabilir. Yani bu ifade her iki ihtimali de içinde ne yapıyor? Varını duruyor taşıyor. Diyor şey kulsam elhamdülillahi rabbil Alemin. Diyor ki el ahadisul ma'rufatu fi's sıhah ve sünen ve'l mesanid delal ala enen nebiy <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem kana yad'u fi dubr salatihi qabl el huroc minha. <gülüyor> Buhari'de Müslim'de sünen kitaplarında Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn Mace'de ve'l mesanid Müsned Ahmed'de ve diğer müsned kitaplarında. Rivayetler bizlere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdan çıkmadan önce namazın namazın sonunda ve çıkmadan önce Aleyhisselatü Vesselam'ın dua yaptığını anlatıyor rivayetler. Ve kâne ye'mur ashabahu bizâlike ve yuallimuhum Ve ashabına bunu emreder ve bunu öğretirdi. Ve lem ahadun ve hiç kimse bize nakletmedi. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا namazdan çıktıktan sonra selam verdikten sonra namazı bitirdikten sonra ne kendisinin ne de arkasındaki cemaatin sabah namazı yahut ikindi namazı yahut hiçbir namazdan sonra Dua ettiğini bize kimse ne yapmamıştır? Nakletmemiştir diyor. Böyle bir fiilini bizlere ne yapmamış kimse? Nakletmemiş. Sabit olan ise nedir? Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını anlatan sahabeler olduğu gibi namazı bittikten sonra sağa sola selam vermesi de dahil. Ve selam verdikten sonra neler yaptığını ashab bize ne yapmış? Anlatmış. Bunların hiçbirinde Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerini açıp, cemaate ellerini açtırıp, dua ettirip duasının sonunda bir hürmet-ül Fatiha dediği ne olmamış? nakli olmamış. Ama ne yaptığı nakl olmuş. Biz ne yaptığını biliyoruz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ne, hangi duayı, hangi zikri çektiği, hangi e, tesbihat yaptığını bize ashab anlatmış. Aleyhisselatü Vesselam Sahih'te, Buhari'de, Müslim'de olan rivayete göre Kanı, "Kablan yancağı, yistaqfiru salathan ve yiqolu Allahu ma anta salam, ma inkik salam, tabalakti yad al jalel Aleyhisselam, arkasına dönmeden önce, ashabına dönmeden önce, namazdan yani bulunduğu yerden kalkmadan önce, selam verdikten sonra, ne derdi? rivayet ne diyor bize? Yistaqfiru salathan. Üç defa, istaqfirullah, istaqfirullah, istaqfirullah derdi. Sonra, Allahu ma anta Omen k es-salam, tbarakta ya zel jaleli ve ikramdad. Ve fi al-sahihayn, muharebe müslümden, hadis el-mugire bin Şöbba, el-mugire bin Şöbba nereye indi? şöyle derdi: "La ilaha illallah, wahdahu, la shariqalah, lahul mulku, walhamduhu ala kulli şeyin kadir. Allahumma lam mani ma attayt, hadis İbnü Zübeyr rivayet etmiş Allah hadisine göre Resulü sallallahu aleyhi ve yuhallilu bi kelimat diyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu'l mülk ve lehu'l hamd ve huve ala kulli şey'in kadir. La havle ve la kuvvete illâ billah. La ilahe illallah Lâ illâ ve la na'budu illa iyah. Lehu'n ni'metu ve lehu'l fazlu ve lehu's senael hasan. La ilahe illallah muhlisina lahul din ve la ukeli hal kâfirun. dedi de ki e, rivayetinde Aleyhisselam bunları söyledi namazdan sonra. Selamdan sonra Yerinden arkaya dönmeden Estağfurullah, argued, estağfurullah, estağfurullah Aleyküm award... God... selam Allahümme entes selam ve minke selam Tabarek de yadal celal ve ikram dedikten sonra bu okuduğumuz duaları okurdu Aleyhisselatü Vesselam. Zikri çekerdi. Yapılıyor mu şu anda bu? Terk edilmiş, unutulmuş bir sünnet. Belki de bu zikri sesli getiren bir kimseyi gördüğü zaman cami cemaati ...kınıyorlar, diyorlar ki, ''Bu adam da ne yapıyor böyle?'' Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı tesbihatı yapıyor. Ama atalarından, babalarından ne görmüşler? Kora halinde, arkadan bir müezzinin... ...Amikoluk yaparcasına, imamın sesinden yüksek bir sesle böyle girip birden... ...yüksek sesle tesbihat yaptırılmasını görüp öğrenmişler. Sünneti görünce Sünnet onlara ne geliyor? Bidat geliyor. Onlara göre bidat Sünnet olmuş. Sünnet bidat olmuş. İbn Abbas rivayetinde de diyor ki: "Kunna nā'arifu in qida asalatī bir." Nebi Aleyhisselat Vesselamın namazının bitimini ne ilanlardık? Tekbir ile ilanlardık. Geçen hafta ona değinmiştik. Neyin kastedildiğini. Demek ki arkadaşlar, Nebi Aleyhisselat Vesselamın namazdan sonra <gülüyor> üç kere istiğfar edip Allahümme entes selam ve minke selam tebarek teyzel celal ve ikram dedikten sonra cemaate dönüp dua ettirdi. Ellerini açıp dua etti. Ne olmamış? Rivayet olunmamış. Diyoruz ki şayet aleyhissalatü vesselam bugün insanların yapmış olduğu ve dinden zannetmiş olduğu şeyi yapmış olsaydı o bize ne olurdu? nakl olur, ulaşırdı. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdan sonra ne zikirler çektiği, neler söylediği, ne olmuş bizlere ulaşmış, nakl olmuş. O zaman diyoruz ki, sünnet olan, ki sünnettir, bakın bu bazı insanlar, cahiller, hatırlıyorum, imam hatip yıllarımızda, böyle camilerde bizi gönderirlerdi Staj yapmak için Cuma hutbesi okuturlar. Müezzinlik yaptırırlar da. Bir gün bir camide bir arkadaş Tesbihat çektiriyor arkadan işte Subhanallâhi ve la ilâhe illallah allâhu ekber. Tabii Subhanallah Diyor 33 kere diyorlar. Hızlı çektirdi biraz. Acele etti, heyecanlandı. Namazdan sonra cemaat kalktı dedi böyle şey mi olur dedi ya namazımız dedi iade etmemiz lazım. <gülüyor> namazımız dedi yani iade etmemiz lazım. Bilmiyor zavallı halk, cahil cemaat, ee, tesbihatın, namazdan sonra çekilen tesbihatın sünnet olduğunu. Vacip değil, faz değil ve namazın sıhhatine halal getirecek, zarar verecek bir konumda değil bu eskar. Tabii Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bu az önce zikretmiş olduğumuz La ilahe illallah vahdehu, la şerike, la lehu'l mulku ve lehu'l hamduhu ve hu ve leku'l şeyin kadir. Allahumme la mâne limâ a'tayta ve la mu'te ma mena'ta. ولا <gülüyor> <gülüyor> sonra Aleyhissatü vesselam'ın tesbihati başlıyor. Genel bilinen Aleyhissatü Vesselam'ın yaptığı tesbihat da Tesbihat hangisi? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu ekber demek. Ama sünnette bu tesbihatın altı farklı şekilde yapıldığına dair ne var? Rivayetler var. Altı farklı şekilde. Şeyh Salih el-Uthaymin rahimehullah ki az önce okumuş olduğumuz fetvada Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah da naklediyor bu altı sureti, altı şekli. Şeyh Salih Al-Öfeyimin bu altı sureti, altı şekli şekle değinmeden önce bu çeşitten olan farklı suretlerde gelen sünnetlerin her birinin ihya edilmesi gerektiğini ve bunun da birçok faydasının olduğunu zikrediyor. Diyor ki birinci fayda. Bu altı şekliyle zikir çeken namazdan sonra tespihatını bu altı şekilde yapan insan Nebi bi aleyhisselat bu konudaki bütün sünnetlerine ne yapmış olur? Yapmış olur. İhya etmiş olur. Tatbik etmiş olur. Yaşamış olur. Ama sürekli 33 kere Subhanallah diyen diğer o beş suretine yapmıştır. Terk etmiş. Hayatında tatbik etmemiş. Pratiğe geçirmemiş olur. İkincisi ikinci fayda. Bu şekilde sünnet ne olur? Mahfuz olur, korunur. Maalesef bakın şimdi kitaplarda naklulunan bu suretler kitapların satırları arasında kalmış. Bırakın camideki cami cemaatini sünnetle amel etmeye çalışan insanlar arasında bile unutmaya yüz tutmuş. Terk edilmiş sünnetlerden olmuş. Niye? Yapılmıyor. Ması terk edilmiş, hale getirmiş bunları. Üçüncüsü, üçüncü fayda, diyor ki Şeyh Salih l Uthaymin Rahimahullah, Muhammed Salih l Uthaymin bu şekilde diyor insan farklı suretlerde sünneti ihya ederse, o ibadet diyor adet olma, yani alışkanlık olma şeyinden çıkar. Şimdi insanlar Camilada yaşları görüyorsun, sup, sup sup sup sup sup, elhamdülillah, elhamdülillah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah. Hemen tespihat bitiyor. Adet olmuş, otomatiğe bağlanmış. Ama bir keresinde, Subhanallahü, Elhamdülillahi ve la ilahe illallahü, Allahu Ekber diyen, kimi zaman on kere, kimi zaman on üç kere çeken, kişinin namaz ardındaki yapmış olduğu tespihat ne olur? Alışılagelmiş, otomatiğe takılmış bir ibadetten çıkmış, çeşitlenmiş ve bu şekilde de ibadet formatında, ibadet şeklinde kalmış olur. Onun için diyor kişinin sünneti hırslı olan bir kimsenin ne yapması lazım? Bu altı şekli hayatında tatbik etmesi lazım. Evet. Hepimizin bildiği ilk sıyga 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Subhanallah, 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber. Yüzüncüsünü de ne yapıyoruz? La ilahe illallah vahdehu, la şerikele, lehu'l mulku ve lehu'l hamduhu ve ala kulli şeyin kadir diyoruz. Bunun delili nerede? Sahih-i Müslüm'de. Ebu Hureyre radiyallahu anhu diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men sebbahallaha fi duburi kulli salatin selasen ve selasîne ve hamidallah selasen ve selasîn ve kebber Allah selasen ve selasîn Fatiketiz atun kim namazın sonunda 33 kere Subhanallah 33 kere Elhamdulillah namazdan sonra selamdan sonra 33 kere Allahu Akbar der ve böylece 99 tamamlar yüzüncü de La ilaha illallah waheeda wa la shereike lahu al-mulk wa la alhamduhu wa la kulli shay'in kadir <gülüyor> der ise ne olur? Goffert khatayahu ve in kanaat misl misl zebedil bahri denizin köpükleri kadar günah olsa da bu adamın diyor günahları başlanır. Hadis müsnede. ikinci suret arkadaşlar 33 kere سبحان 33 kere elhamdülillah, 34 kere Allahu var Cabib bin Ucra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini bize naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi Ne demek muakkibat? Bir olayın yani biz Türkçede kullandığımız akabinde diyoruz, akabinde. Ardında Muakkibat, bir şeyin ardından söylenilen zikirler. Şeyh-i Rabbani Al Rahim Allah diyor ki, muakkibat, kelimat, tuqalu akibat sala. Yani muakkibat demek diyor, namazın akabinde söylenen kelimelerdir. Türkçe'de böyle geçmiş, akabinde. Ardında. Muakkibatun la yahibu kâiluhunne ev fa'iluhunna. Bu muakibati, namazın sonunda sonrasında ardından söylenen zikirleri, kelimeleri söyleyen kimse diyor, ne yapmaz? Hüsrana uğramaz. Pişman olmaz. Hadiste Peygamber Resulullah'a öyle diyor. <Gülüşmeler> selâthun ve ve selâthun ve selâthune tahmîdâ. وَأَرْبَعُونَ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرًا فِي دُبِرِ كُلِّ صَلَاءً 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber. Bu rivayette yine Sahih Müslim'de. Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki وَالْحَدِيثِ نَصْصٌ عَلَى أَنَّ هَذِذِ ذِكْرَ اِنَّمَا يُقَالُ عَقِبَ الْفَرِضَ مُبَاشَرَةً bu, diyor hadis, bu tesbihatın farz namazdan hemen sonra yapılması ile alakalı bir nastır diyor. Bazı rivayetlerde mektube diye geçiyor. Farz namazdan sonra diye geçiyor. Tasrihi var. Üçüncü sıfat Subhanallah ve elhamdülillahi ve allahu ekber diyorsun. Subhanallah ve elhamdülillahi ve allahu ekber. Kaç defa diyorsun bunu? 33 defa diyorsun. Subhanallah ve elhamdülillahi ve allahu ekber. Yani hepsini peş peşe söylüyorsun ve 30 defa söylüyorsun. Ebu Hureyre rivayeti diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu an fakirler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek zenginlerin yani zengin sahabelerin yüksek makamlara ermesini sadaka vererek Allah yolunda o mallarıyla e, infak ederek cennetlere ulaştığını Şikayet ediyorlar, şikayet varı bir şeyler zikrediyorlar aslında. Fakirler, biz yapamıyoruz. Ey Allahın Resulü. Zenginler bizi geçtiler diyorlar. Fakat o zahbe ahlı dıthori bil ajuri diyorlar ki Yusallıuna kema, Nusalli ve Yusuumuuna kema, Nusumu. Bizim kıldığımız gibi aynı namazları kılıyorlar zenginler. Tuttuğumuz orucun aynısını tutuyorlar. Wa laun fadlu, fadlon min amwalin. Hujjune biha veya ama diyor bizde olmayan ve onlarda olan mal mülk servet ile onlar ne yapıyorlar Hacca gidiyorlar umre yapıyorlar Allah yolunda cihad ediyorlar Allah yolunda infak ediyorlar yani bu ne olacak ey Allahın Resulü! diye yani niye bizim malımız yok bizim ne kusurumuz var değil onlarla yarışacak Allah yolunda yarışacak bir şeylerimiz yok. Bize bir yol göster ey Allah'ın Resulü. Onlarla rekabete girelim. Namaz onlar da kılıyor. Oruç onlar da tutuyor. Ama bize artı olarak bizden fazla olarak yaptıkları neler var? İbadetler var. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam diyor ki ela uhaddisukum in akhadtum adraktum men sabaqakum size bir şeyler anlatacağım. Size bir şeylerden bahsedeceğim diyor. Eğer evet, bu anlattığım, öğrettiğim şeyler yaparsanız sizden önce gelmişlerin yapmış oldukları şeylere yetişirsiniz. Yani o amellere siz de yetişmiş olursunuz. Öyle bir amel söyleyeceğim ki size. Geçmişte olan insanların yaptığı gibi olacaksınız. وَلَمْ يُدْرِكُمْ ahadun بَعْدَكُمْ Ve sizden sonra gelenler de ne yapamayacak size? Yetişemeyecek. Yani çok faziletli bir amel bu amel. Hayra men entum beyne zahrane illa men amile mislehu ancak diyorum, olur da olur da sizin yaptığınızın aynısını yaparsa buna bir şey diyemem yani bunu öğrenir sizden o zaman o da yapmış olduğunuz ermiş olduğunuz fazilete erecektir. diyor Kâlezzetüsselam tusabbihuna ve tahmedun ve tekberun خلف كل ve 33 Dedik ya laysa her namazın sonunda 33 kere Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu ekber diyeceksiniz. Diyor ki Sahabe Fa ihtilafna baynana, ihtilafa düştük. Sahabeler قال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. Aramızdan bazıları dedi ki 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu ekber diyeceğiz. Diyor ki Ebu Hurayra faracaatu ileyhi Resulullah'a geri döndüm. Ve قال تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر. Dedik ki diyor, bana, şöyle diyeceksin. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve'llahu hatta yekun yekuna منهن كلهن 33 ta ki bunların hepsi ne olacak 33 olacak dedi diyor. Yani başka bir yol gösteriyor aslında sana bunu. Yani hepsini çekeceksin ve kaç olana kadar bunlar 33. Yani subhanallahi ve'lhamdülillahi vallahu ekber. Subhanallahi ve'lhamdülillahi vallahu ekber. 33 olacak. Bu şekilde. Bu kaçıncı suretti arkadaşlar? 3. suretti. Bu rivayet Sahih Bukhari'de. Yok bunda geçmiyor. Dördüncü şekil arkadaşlar on defa. Subhanallah. On defa elhamdülillah. On defa Allah Allahu Ekber. Bu <gülüyor> Önemli bu arkadaşlar. Bazen insanın işi oluyor. Yetişmesi gereken bir yer oluyor. O zaman sünnetin bu şeklini ne yapabilir? Tatbik edebilir. Hem unutulmuş bir sünneti ihya etmiş olur. Hem bir sünneti yerine getirerek kalkmış olur yerinden. Hem de işine yetişmiş olur. On defa Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyerek, on defa Elhamdülillah, on defa Allah'u Ekber diyerek yerinden kalkabilirsin. Bunun delili az önceki rivayette e, dedik ya Ebu Hurayr'ın rivayetinde sahabeler, zenginler bizi geçti diye şikayete geliyorlar. Fakir sahabeler. Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde Sözlerini tekrarlıyor ona. Diyor ki namazdan sonra ne yapın? Her namazın akabinde Tusebbihune fî dubri kulli salatin aşran ve tahmedûne aşran ve tukebbirûne aşran. Her namazın sonunda akabinde onar defa subhanallah, onar defa elhamdülillah, onar defa Olum. Allah-u Ekber deyin diyor. Bu rivayet nerede? Sahih el-Bukhari'de. Bu da dördüncü şekli. Beşinci şekli arkadaşlar tesbihatın sünnette gelen 25 defa سبحان الله araya ve ولا اله الا ve والله اكبر. Araya ne sokuyoruz. Vel Tehlil. La ilahe illallah. Subhanallah ve hamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. <gülüyor> Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Kaç defa? 25 defa. Bu sayıyı nereden bulduk? Ona buna kıyas ederek, ona buna ölçerek değil, delil var. Zeyd bin sabit diyor ki <gülüyor> Diyor ki yüsbihu dubra kulli salati 33 ve 33 ve bin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her namazın sonunda 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber demelerini emretti. Ancak utiya min ansari <gülüyor> fi manamihi Ensar'dan birisine rüyada bir azat gözüktü bir adam gözüktü. Yani birisini gördü. Fakîl <gülüyor> lehu emarakum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en tsubihû kulli salâtin 33 ve tahmidu 33 ve tukabbiru 34. Ensar'ın rüyasında gördüğü zat dedi ki bu Ensar'a Allah'ın Resulü size namazın akabinde namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdulillah, 34 kere Allahu ekber demeyi emretti. Ensara dedi ki rüyasında nam. Evet. Selam. Kale Aleyküm selam. Kale Bu rüyası, rüyada gözüken zat diyor ki Ensara Fec'alûha khamsen ve işrîne ve c'alut tehlîle Onu 25 yapın. Ve içinde de tehlil La ilahe illallah deyin. Yani subhanallahi velhamdülillahi ولا اله الا الله والله اكبر kaç defa 25 defa. <Gülüyor> Falamma asbah sabah olunca aten nebi sallallahu aleyhi ve sellem ensardan bu sahabe rüyasını anlatmak için nebi aleyhissalatu vesselama geliyor. <Gülüyor> Fezekera zalika lehu. Ne gördüğü rüyayı yine bir aleyhissalatu vesselam anlatıyor. Peygamber Ali Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "İc'aluhu kedalik." O zaman öyle yapın. Öyle yapın. O zaman ne yapıyoruz? Bu rivayet Sünen Nesai'de Şeyh Albani rahimehullah diyor ki sahih. Sahih'tir. Beşinci şeklimiz bu. Tesbihattaki beş şekli şu anıraz zikrettik. Altıncı şekil On bir defa subhanallah, on bir defa elhamdülillah, on bir defa Allahu Ekber tesbihatını yapmak. Ebu Hureyre hadisi, az önce zikredilen hadis, zengin sahabelerin fakirleri geçme hadisi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Nebi ve zade fi hadis يقول suheyn hadis ediyor ki suhel dedi ki ihda ashara ihda ashara tümü ذلك كله 33 11 arka 11 arka söyleyin bunun hepsini olsun 33 olsun dedi diyor. Bu hadiste Müslim'de. O zaman altı tane ne zikrettik? Biz tespihat şekli zikrettik. Sünnette geldiği şekliyle. Bunların faydalarını da değindik. Öncelikle ne yapmak? Bu sünneti yaşatmak. Sünnetin korunması yaşatılması ve kişiye dönen bir faydası var. Kişinin yapmış olduğu ibadetin ibadetten çıkıp otomatiğe bağlanılan bir böyle geleneksel şekle dönüşmemesi için farklı şekilde sünnetlerin getirilerek ne yapılması? Bu şuurun yaşanmaya devam edilmesi. ibadet şuurunun yaşanmaya devam edilmesi. Dedi ki yani şimdi tespitleri at, atıyorlar camide insanlara. Herkes sub sub sub sub Elhamdülillah, elhamdülü Ekber <gülüyor> Halbuki herkes fazla namazdan sonra, az önce söyledik değil mi? Aleyhissalatü vesselam zikirler okudu. Sahabeler bize nakletti. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Herkesin bunu ezberlemesi lazım arkadaşlar. Üç kere istiğfar ve Allahümme enteselam ve minkeselam tebalik deyazel celal ve ikram dedikten sonra o okunan duaları ezberlememiz lazım. İşin en kolay, Ellerini aç, Allah'a dua et. Ne var ki? Ondan sonra ki ne var ki bu dua etmede? Değil mi? İşin en kolay tembel işi. Sen ezberle. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mania lima a'tayta ve la mu'tia lima mena'ata ve la yenfa'u zal ceddi min kel Ezberle bunu. Sen alışmışsın, kora şeklinde amigoluk yapan müezzinin tespih çektirmesine bu sünnetleri Ne yapıyorsun? Kulak ardı etmişsin. Kendi başına tesbih çek çekmeden aciz kalmışsın. Bu konudaki sünneti unutmuşsun. Yani senin hayatında maalesef toplumun hayatında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günde beş defa kıldığı bariz sünnetlerden bir tanesi maalesef bugünkü bu toplumda ne durumda? Unutulmuş durumda. Belki birçoğunuz bile şu yaşına kadar, şu saate kadar, şu güneye kadar, şu dakikaya kadar Namazdan sonra tespihatın şu farklı şekillerde çekileceğini duymamıştı değil mi? Niye duymamıştı? Çünkü toplum olarak uygulanan bir sünnet olmadığı için. 10 kere de diyebilirsin. Rivayette geldiği üzere. 11 kere de diyebilirsin. 25 defa da zikretmiş olduğumuz suretlerde bu tesbihatı çekebilirsin. Evet. ne yapacağız? Bizler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet olunan zikirlerle iktifa edeceğiz, yetineceğiz. Zaten ne geldiyse başımıza, dine ne bulaştıysa neden bulaşıyor? Şundan dolayı bulaşıyor. Sünneti bilmiyoruz, uygulamak zor geliyor. Hazır elimizde ne var? Onun yerine geçmiş, konulmuş. Atadan, babadan, dededen kalma bir uygulanış var. Bunu yapıyoruz. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ibadeti günde beş defa yapmış ashabıyla. Allah bu dini korumuş, muhafaza etmiş. Bize nakl olmuş, neler yaptığı gelmiş. Kimse bundan bir haber değil. Yani Avrupalı bir adam gelip desek ki ya kardeşim hiç şu camilere gelip seslense. Sizin kıldığınız namaz nere? Kendi kitaplarınızda Kur'an'dan sonra en sahih kaynak olarak sizin söylediğiniz Buhari'de peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı namaz nerede? Dese, adama herhalde Vahabi derler değil mi? <gülüyor> Vahabi misin derler. Maalesef. Evet. Tesbihat'ta diğer bir sünnet arkadaşlar, tesbihin elle çekilmesi. Elle çekilmesi. Ve sağ elle çekilmesi. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh diyor ki, ''Reytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'' Ya Akuhut Tesbih habiye minihi. Nabi diyor Tesbihini. Nebi Aleyhisselat ve Tesbihini sağ elle çekerken gördüm. Tesbihatını sağ eliyle yaparken gördüm. Diyor. Nebi Aleyhisselat ve bazı kadınlara nasihat ederek diyor ki: O Aleykunna bit Tesbih ve Tehliil ve Taddeesi. Ey kadın sahabeler. Allah'ı tenzih edin, takdis edin, tehlil edin. La ilahe illallah deyin, subhanallah deyin. Ve la tagfelne, sakın gafil olmayın. Ve aqudune bil enamili. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, parmak uçlarıyla çekin. Kadınlara böyle mi diyor. Çünkü ahirette, kıyamette eller şahit olacak değil mi? Mutk edecek, olacak Sünnet lan bu. Bu da İslam'ın güzel bir şiarı. Yani sen vücudundaki parmakların senin yani kalem tutmak gibi, arabanın anahtarını çalıştırmak gibi, aleyküm selam aleyküm. İşler yaptığı gibi ne yapıyor? Allah'ı tesbihle ediyor. Oturuyorsun Subhanallah veya Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilaha illallah Allahu ekber. Tespihatın elin yapıyorsun. Ayrı bir güzelliği var. Öbür türlü şık şık şık şık şık şık, şık tespihler, boncuklar. Kimisi kır, yani her bidatın bir şeyi var ya e, ve hatta Sünnete muhalif olan her şeyin bir zarar var, mefsidesi var. Yani çoğu tesbihler zaten boncukları kırılmış. 98, 97, 96, 93. Gariban amcalar bilmeden ne yapıyorlar? Eksik çekiyorlar. Tesbih alakalı da söyleyeceğimiz bu. Evet. Yapılan başka bir husus var. Namazla alakalı değinmemiz gereken bir husus. Yatsı namazından sonra gecelemek yani. Boş yere faydasız yani bir şekilde oturmak. Televizyon karşısında yahut dedikodu yahut muhabbet için oturmak. Diyor ki, Ebu Berze radıyallahu an Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekrahun nevme qablel işâ vel hadîhe ba'deha. Diyor ki, vesselam, akşam namazından önce uyumayı, pardon yatsı namazından önce uyumayı ve yatsı namazından sonra da oturup muhabbet etmeyi yasaklardı. Hoş görmezdi diyor, hoş görmezdi. Abdullah ibn-i radıyallahu anh. diyor ki Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. La semer ba'del işâ illâ li'ehadî raculeyn musallin ve musâfir. Yatsı namazından sonra diyor kimse oturmasın, konuşmasın, muhabbet etmesin, vakit geçirmesin. Ancak şu iki kişi yapabilir diyor bunu. Musafir, yolcu ya da musallin. Kim? Namaz kılan. Adam yatsıdan sonra kesmemiş ibadeti. Devam ediyor. Gece namazına iki rekat, iki rekat kılıyor. Bu adam otursun. İlim ehli, bu rivayet son rivayet Abdullah bin Mesudun rivayeti Müsnet Ahmet'te İlk rivayet ise, Ebu rivayeti ise Buhari'de ve Müslim'de. Tabi ilim ve heli bunun hikmetini araştırıyor. Niye? Yani yatsı namazından sonra oturulmaması gerektiğine. Hikmetler beyan ediyorlar. Bunun diyorlar birincisi hikmeti. Yatsı namazında sonra oturan insan genelde ne yapamaz? Gece namazını kalkamaz. Kıyam-ül-Leyl. Emre'nin faziletinden bahsettik ya. Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Duanın en icabet olduğu vakit hangisidir? Gecenin son bölümü diyor. Bakın insanlara o vakitte 3. Şeytan o vakitte çünkü daha çok çalışıyor. Son üçte birinde. İbn-i Huzeyme Rahimahullah diyor ki vayakturu bi bali. Bana göre diyor yani bana göre derken Benim diyor anladığım kadarıyla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 Hemen uyumazsa, vakit geçtikçe diyor, ne yapar? Erken uyuması zorlaşır. Yani bugün biliyorsunuz yani vaktin, gecenin bir bölümünde insanın uykusu geldiğinde e, uyumuyorsa eğer, o vakti geciktirdiyse, o vakti geciktirdiyse, o vakitten sonra uyuması daha zorlaşıyor. Yani bir insan şimdi kış mevsiminde, dokuz buçuk, onda Uyuma imkanı varken uykusu geldiğinde uyuduysa uyuyor, uyumadıysa artık 12-1 yapıyor. Lemya destekle, flem yesteğiz ve insteğiz ellemyan şat dilkiyam. Böyle ki uyansa saatini kurtar, kendini uyandırması için arkadaşına haber verse, leyl için gece namazı için kalsa bile gevşek olur o leyl'de. Kendinde değildir. Bakın selef nelerden bahsediyor, biz hangi, biz, onlar hangi vadide, biz hangi vadideyiz? Yani gece namazının ayrıntılarına değinmişler. Nasıl insan oraya daha dinç kalkar diye. Da mı, Efendim? yani Anlayamadım. mı yani, mı, Anlayamadım. Mı yani i̇şte Yok ondan bahsetmedik. Bizim bahsettiğimiz uyumamak değil. Erken uyumak. Yatsın namazını kıldıktan sonra yatacaksın. Evet ikincisi dedik, ee, şey diyor İbn-i Kuzeyme. olarak da diyor, kişi diyor yatsından sonra oturur, muhabbet eder, konuşur. Sonra diyor, yatar, sabah namazına kalkamaz. Bugün birçok insanın müptelası olduğu gibi. ya diyor sabah namazına kalkar ama cemaate gidemez. Gitmiyor. ve fihi خلال امرين خطر عظيم عليه insanın sabah namazına kalkmaması bir insanın cemaate yetişememesi çok tehlikeli bir şeydir. İbni Hazeyme. Şimdi bu ne tehlikesi yok yani ne tehlikesi var ki yani evde kılmışsın, sabah namazını uyanmamışsın. Ne tehlikesi var hissetmiyorsun onun çünkü. Bazı sahabeden şeyde seleften rivayetler var ilim halinden Diyorlar ki yatsı namazını kıldıktan sonra biliyorsunuz melekler şahit oluyor. Allah'a Allah diyor nasıl buldunuz kullarımı? Namaz kılarken bulduk. Yani meleklerin şahitliğinden sonra günahlara kefaret olunuyor. Artık o saatten sonra günah işlememek için konuşmuyorlar. Yatıyorlar hemen. Çünkü durdukça ayakta kaldıkça konuştukça batacaksın. Defter, temizlenen defter kirlenecek. Diyor ki Sufyan İbn-i Uyeyne tekellemtu bir ba'del eşya'ı l-âkhira. Yatsın namazından sonra konuştum. Fekultu mâ yenbeğilî en enâme alâ hâza. Dedim ki diyor, yani bu konuşmanın üzerine uymamam lazım. Bir şeyler konuşmuş. Yani bunun üzerine uymamam gerekiyor. Fekumtu fe Diyor, kalktım ve abdest aldım. Ve salleytu rak'ateyn. İki rekat namaz kıldım. Vestakfar. Ve istiğfar ettim. Ondan sonra yattım uydum. Yani ...kapanışı güzel yapıyor. Temiz kapatıyor yani. Uykuya daldığı zaman... ...defter Allah'ın izniyle temiz. Diyor ki devamında... ...ve nâkultu hâzâ li uzakkiye Ha yani ...bunu söylüyorum ama diyor... ...yani... ...kendimi anlatmak için... ...enaniyet için, ben böyleyim demek için değil diyor. Biliyorsunuz selef riyadan da en uzak... ...kişiler. Çünkü şeytanın hileleri çok. Yani seni önce amele kaldırmaz. Amele kaldırmamak için, amele götürmemek için her türlü yolu dener. Baktın amel işliyorsun. Abid bir kimse olmuşsun. Bu sefer riya. Sağda solda ibadetlerini anlatıyorsun. Böyle yaptık, şöyle yaptık. Biz zaten yani orucumuzu kaçırmayız. Nafile oruçlarda elhamdülillah. Gece namazları kalkarız filan. Süfyan diyor ki İbn-i e, bunu söylüyorum ama diyor kendi nefsimi tezkiye etmek için. Paklamak için, arındırmak için değil. وَلَاكِنْ لِيَعْمَلَ بِهِ بَعْضُكُمْ Sizler diyor bununla amel edesiniz diye. Bunu hayatınıza geçirip tatbik edesiniz diye söylüyorum size diyor bunu. Bu eseri Mervezi Ta'zim-u Kadri Salah adlı kitabında ne yapıyor? Zikrediyor. Diyor ki Said bin i Cübeyr Kasım bin i Eby Eyyub diyor ki Kasım bin i Eby Eyyub Said bin Cübeyr yusalli tabiinden biliyorsun. Namaz kılıyordu. badel işâil akira. Yasını namazdan sonra namaz kılar diyor. Fakat o kelime hu, en fil beyt. Ben diyor, evdeyim, onunla beraberim, ona konuşuyorum, şeyler soruyorum. Fakat yuracı onu kelam diyor, bana cevap vermezdi. Bu heyth diyor ki, "Gal, canı iyi hibbuna, ıda au tera rjlu an yenam." Şeyi zaman, gidip yatmasını hoş görürlerdi. Bu onlar için diyor, hoş davranış olan buydu. Eğer bir kişi biliyorsa ki gece oturduğu zaman sabah namazına kalkmayacak. Sabah namazını kaçıracak. Onun yatsıdan sonra o şekilde oturması, vaktini geçirmesi haram. Haram. Ama şimdi yani oturmayı bırakın televizyonun karşısında insanlar dizi film seyrediyor. Değil mi? Harama şahit oluyorlar. Haram izliyorlar. Onunla neşeleniyorlar. Onunla ...seviniyorlar. Kimileri... geçiyor televizyonun karşısına... ...maç seyrediyor. Onunla... ...vaktini harcıyor. Sabah namazına bakıyorsun ki kalkamamış. Bu haram. Abi kimse Kur'an okumak için... ...oturuyorsa, ilim talep etmek için, çoluğuna sözüne Kur'an öğretmek için... ...oturuyorsa... ...bunda bir beis yok diyorlar. Evet. Bu da üzerinde durmamız gereken bir mesele. Evet, diğer bir husus namaz kılan kimselerin önünden geçme meselesi. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili çok şiddetli konuşuyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Kale Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam La tu salli illa illa ila sutra. Diyor ki sutreye doğru namaz kıl. Süreye doğru namaz kılmamazlık etme. Namaz kıldığın zaman Süreye doğru kıl. Valla tedv ve valla teda ahaden yamuru beine yediik önünden kimsenin geçmesine izin vermedi yarısı. Fáin aba illa adam ısrar edip geçmek istiyorsa fal tuqatil hu boğuş onu diyor savaş. Fáin ma agul karin zirade geçmek isteyenin yanında bir karim var şeytan var yani. Onu o önünde. Az sonra gelecek rivayetlerde. Bir insanın önünden geçildiği zaman namaz kılan kişinin namazından ne yapılıyor? Ecir eksiliyor diyor öyleyse. rivayet var. Sevabı azalıyor. Geçirmiyor diyor boş ondan. Bir rivayette de ki bu rivayet az önce okumuş... Rivayetle Sa'id al Kudri radıyallahu anh قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا namaz kıldığı zaman sutreye doğru dönsün. Sutre edinerek namaz kılsın. Wal ve, ve sutresine yakınlaşsın. Yani sen buradasın önünde bir direk var 15 metre aranızda o senin sutren olmaz. Ve la yadu ahadan yamur beynehu ve baynaha. Sutre ile kendisi arasında kimsenin girmesine de izin vermesin. Fi inca a birisi geçmek isterse fal yuqatilhu fi inna hu şeytan. Çünkü diyor, ondan boysun, onu ittirsin, onunla savaşsın, dövüşsün. Bu geçmek isteyen diyor şeytandır. Bu salih diyor ki: Tabi namaz halinde. Sen namazdayken ne yapacaksın? Elinle Bitireceksin, onla boğuşacaksın. Tabii sütreyle aranda. Diyor ki Ebu Salih Ra'aytu Eba Sa'id Fi yevmil cuma yusalli ila şey. Ebu Salih diyor ki Ebu Sa'id'i cuma günü sütreye doğru dönmüş bir şekilde sütreye edinmiş bir şekilde namaz kılarken gördüm. Es turu min İnsanlarla arasında bir sütre edinmiş. Sütrenin kurallarını, şartlarını söylemiştik hatırlarsanız. Ne kadar uzunluğu olacak. Dedi ki bir arşın. Uzunluğu bir arşın. Yani parmak ucundan dirseğe kadar bir şey. Rahle olur, çanta olur. Senin secde ettiğin yer, yer ile senin aranda olacak. Üç zira diyor bazı alimler. Yani üç arşın olabilir. Secde ettiğin mesafe ile senin aranda. Fe erâde şâbbun min beni ebi muayt en yeçtâze beyne yedeyhi. Ebu muayt kabilesinden bir genç diyor. Ebu Sa'id'in önünden geçmek istedi. Fedafa Abu Said fi sadrihi. Genç gencin göğsüne vurarak ittirdi gence. İzin ver be namazda. Fana darr falan falam Mesela masaagan illa bayni yadayhi. Yani genç delikanlı da şöyle bir baktı sağ sola. Geçecek yer bulamadı. Ancak onun önünden yol var. Yani i̇lla Abu Said'in önünden geçecek. Fe adalliyajtaza tekrardan denedi geçmek için. Fedafa Abu Said eshadda min el ula. Abu Said İlk seferinden daha şiddetli bir şekilde ne yaptı diyor? Onu ittirdi. ثُمَّ دَقَلَ عَلٰى Mervan. Sonra diyor Mervan'a geldi. Tabi فَنَالَ مِنْ اَبِي Genç Ebu Said'i e şey yapıyor. Dil uzatıyor yani. Kötü konuşuyor. Ne yapıyorsun sen? ثُمَّ دَقَلَ عَلٰى مَرْوَانُ فَشَكَىٰ اِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ اَبِي Sonra bu genç Mervan'ın yanına geliyor ve Ebu Said'in yapmış olduğu bu davranışı şikayet ediyor. Camiye gelmişiz. Bizi dövmeye kalktı. Vurdu bize. Böyle şey mi olur? Ve <gülüyor> kal Abu Said halfeu ala Mervan. Abu Said bu çocuğun yanında, gencin, gencin ardından Mervan'ın yanına gelip diyor ki Mâ leke velibni ahîke ya Ebu Said. Mervan diyor ki hayırdır aranızda ne var? Kardeşinle aranızda ne sıkıntınız var? Kâle semu'tun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim ki direkt az önceki hadisi okuyor bu Said el sahabe. Sizlerden birisi sizlerden birisi namaz kıldığı zaman süreye doğru kılsın. Ona yaklaşsın. Kimsenin önünden geçmesine izin vermesin. Sahabe bu hadisi okuyor şimdi Emire, valiye, mervana. Oradan da ne anlıyoruz? Süreye doğru namaz kılacağız. Sütreyle aramızdan geçmek isteyen bir insana ne yapmayacağız? İzin vermeyeceğiz. Geçen kişinin işlediği günah ne? Diyor ki aleyhissalatu vesselam لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْا الْمُصَلِّ مَاذَ Namaz kılan kişinin önünden geçen kimse yapmış olduğu şeyin ne kadar günah olduğunu bilseydi Lekana en yakıf 40 hayran lehu min en ymur bayna yedeh 40 Ravi diyor ki 40 gün mü 40 Kır ay 40 ay mı 40 sene mi dediğini hatırlamıyorum yani en azını alalım 40 gün diyor ki Hazreti Şayet şahit diyor yapmış olduğu günahın diyor ağırlığını bilseydik ne kadar günah işlediğini bilseydi bu geçen kimse ne yapardı 40 gün orada beklerdi yani o adamın namazı 40 gün sürse ve onun oradan o namaz kılan kişinin önünden geçen yoldan başka bir yolu olmasa ve 40 gün süreli olan namaz ne yapar diyor Hz. Selam o günaha girmemek için 40 gün beklerdi. Bu en azı ya da 40 ay. E bunu diyor ki hadisine ravisi tam hatırlamıyorum diyor. Erbağın yavum 40 gün mü dedi? Erbağın şehir 40 ay mı dedi? Erbağın sene 40 sene mi dedi? Tam hatırlamıyorum diyor. Bu kadar günah. O zaman arkadaşlar hadisin zahiren de anlaşıldığı üzere namaz kılan kimsenin önünde ne yapılmaz? Geçilmez. Şayet adam sütre edilmediyse yani önüne bir sütre koymadıysa ne yapacağız? Adamın yani önü denilen önü sayılabilecek yer. Fukaha bunun takdirinde farklı göçte söylemiş. Kimisi demiş secde ettiği yer. Kimisi üç arşın. Yani secde ettiği önü sayılacak. Yerden geçmeyeceksin. Önü de, onun önü sayılacak. Namaz kılanın önü. Yani şimdi maalesef cehalet ya, adam şimdi sünnet olan sütre hususunda ki bazı alimler vacip farz görüyor sütreyi, sütre edinmemiş. Önü boş, namaz kılıyor. Sen de 10 metre öteden geçiyorsun uzaktan. Namazı kılıp geliyor yanına diyor ki sen benim önümden geçtin, bak ha girdin. Ya diyorsun ki o, o, metre ötesi senin önün değil. Aleyhisselatü vesselam, beyne ye değil musalli, namaz kılanın önünden diyor. senin bir boş arazide namaz kıldığını düşünelim. Sütrede edinmemişsin. 300 metre ya da bir kilometre öteden geçmemem anlamına geliyor senin bu fıkhın, senin bu anlayışın onu gerektiriyor değil mi? Böyle bir şey yok. Senin önünden geçmek yasak. Onun da ölçüsü ne, namazda secde ettiğin, alnını koyduğun yer ya da 300 üç, üç arşın ötesi. Ne yapacağız burada? Buna dikkat edeceğiz. İbn Hazm diyor ki: "Men marra amame'l musalli ve ja'ala beynehu ve beynehu akther min kimse namaz kılan kişinin 3 arşın ötesinden, yani yaklaşık olarak 60-75 santim, üç kere 6 18 yani. bir buçuk metre ötesinden geçerse bu geçen kimseye günah yoktur diyor. "Ve al 'alal musalli daf'uhu." Namaz kılan kimse de ondan boğuşmasın, ondan yapmasın. İttirmesin çünkü Yasak olan bölgeden geçmiyoru. o ala Şayet o bir buçuk metrenin önünden geçerse, فهو آثم. Yine haykırış. İlla takuna Şayet sütre varsa, sütrenin arkasından geçmenin bir beysi bir sıkıntısı da yoktur diyor. Evet. Ne dedik? Dedik ki namaz kılan kimsenin önünden geçen kişinin işlediği günah öyle ağır bir günah ki şayet o günahın kadrini, büyüklüğünü bilseydi 40 gün ya da 40 ay ya da 40 sene ne yapardı bu kimse? eklerdi. Namaz kılan kişi ise ne yapılıyor? Namaz kılan kişinin ise sevabından düşüyor. Diyor ki Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anh, Kale, Men istetâ minkum an la yemurra beyne yedeyhi ve huve yusalli fel yef'al. Sizlerden birisi diyor, namaz kılarken önünden bir kimsenin geçmesine engel olabiliyorsa olsun. Fe innel marra beynne yedeyil musalli kasa ecren minel Memar <gülüyor> aleyhi. Zira namaz kılan kimsenin önünden geçen kimse o namaz kılan kimsenin namazındaki sevaptan ne yapar diyor? Azaltır. Sevabı noksan eder. <gülüyor> Bu rivayeti Abdurrazak Musannefinde, İbn-i Şeybe Musannefinde ve Tabarani ul Kebir'de rivayet ediyor sıladanında sayı olduğu ilim tarafından nakl nakl olunuyor. Ve <gülüyor> ruya انه Abdullah bin masud önünden birisi geçmek istediği zaman engel oluyor ona doğru yaklaşıyor ve ona şöyle diyor. İnne alayta nusfe salat el-mer'i murur <gülüyor> namazının yarısını götürür diyor Abdullah bin Masud. Böyle de bir e, rivayet var. Bu sırada ne arkadaşlar? Dikkat edeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta Cuma namazı ile alakalı meselelere geleceğiz. Cuma namazının terkinin ne kadar büyük günah olduğuna bununla ilgili bazı meselelere değineceğiz. Bahsettiğimiz terste geçen konularla ilgili olarak soru olan arkadaşlar varsa alabiliriz. Evet altı çeşit eee vakitleri değiştirerek her bir vakitte yapsak mesela 30 30 30 öğlen değil 30 hangi Hangisi kolayına gelir sünnet ama bunu böyle hani her vakitte yapma, yapman gerekir diye bir e, inanışla, saikle yaparsan olmaz yani hangisi kolayına geliyorsa orada o sünneti ihya et. Evet. Çocuk namaz varken evde önümüzde olur. Bazen bize veren sevdeler diyor. Bu izin vermiyor mu? Ben böyleyim o Bir şey olmaz yani. Ama önünden geçmesine izin <gülüyor> vermeyeceksin. Çocuk da olsa önünden geçmesine izin vermeyeceksin. Önünde yatması ayrı bir şey yani. Önünden geçmek ayrı bir şey. Önünde yatması ayrı bir şey. Evet. Başka sorusu olan. Söyle kardeş. Yani Sağlık mesafesi mesela biz burada kalıyoruz. O oradan geçiyor. Hı. Onu söyledik biraz önden size. Bir sakıncası bir beysi yok. Yok <gülüyor> Üç zira dedik. 4 metre. Mesela <gülüyor> metre ortalığı, donuğu, mı? yeter Bir kere Sünnet olan namaz kılan kimse sütrek olacak önüne. Sütresiz namaz kılmak yok. E, yok ya. Adam yani sünnet olan. Adam, alan, adam çıkıyor, Yürüyeceksin. Sütüre doğru. Yöcek, güzel bir soru sordu. Dedi ki, namaz adamın adamı sütüre edindim. Namaz kılarken cemaatten birisinin sırtına doğru namaz kıldım. Adam çıktı gitti. Sen ne yapabilirsin? Sütüreye bir öndeki sütüreye ya da duvara yaklaşa. Bilesin. Evet. Başka soru olan var mı oradan? Evet. Hocam, e, namazın içinde, hayatta dua yaparken, Türkçe düşünerek de dua yapabilir miyim? Yani namazda yani bildiğimiz sünnete uygun duaları yapıyoruz. Hı hı. Bitti. İhtiyacın var. Arapça bir yok tamam mı? Yalvarmak istiyorsun Allah'a karşı. Hı hı. E Yapabilirsin ama yani sünnette gelen Aleyhisselam der sizden birisi ne yapsın? Fe yestaiz erba Dört şeyden Allah'a sığınsın. Onlara sığınmak. Sünnette gelenleri dahil. Nafile namazlarda yapmak evet. yani olur yapılabilir. Evet. Son soru yalıyoruz. Bu sütrenin bir şartı var mı yani? Mesela bir şapkayı koyabilir misin? Onu söyledik. Şey. Onu söyledik. Dedik Bunun ki sütrenin uzunluğu ne olacak? Bir arşın olacak. Arşın parmak ucundan dirse kadar olacak. Varsa o, o kadar o büyük şapka, bir şapka. Onu koyabilirsin. Evet. Bunun dışında bir soru var. Diktesi. Konuyla alakalı... Hocam, o zaman... Bir de ile çekimi çizgi çekimi var de, alakalı boş sahrada evet. rivayet var ama rivayetin sıhhatini şu an hatırlamıyorum yani. Ona bakmamız lazım rivayetin ilim ehlini, o sözü. Evet. Nedir o soru? Evimde televizyon yok, ailem zorla aldırıyor. Kötü olacağız, nasıl davranmam lazım? Evet, bunu soran erkeği mi, evin bayanı mı? Erkeği. <gülüyor> e, yani evinde televizyon yoksa önce bu kardeşimizi tebrik ediyoruz. Allah ayaklarını sabit kılsın. Yani, televizyon demek maalesef fitne demek. Şer demek. Hele hele e, böyle bir dönemde. insanların müptelası olduğu bir dönemde. Evet. Aleyhissalatü vesselam, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun anca ayyetihi. Bilmelisin ki ey kardeşim, sen kendi yaptıklarından ve hanımının yaptıklarından da sorumlusun. Yani sen ya artık dırdırından bıktım, bırakayım de evde koyayım televizyonu, ben seyretmeyeyim bu günahtan, tamam uzağım, o ne yaparsa yapsın diyerek mesuliyetten, sorumluluktan ne alamazsın Kutlamazsın. Ya hocam işte dinlemiyor. Kendi kafasına göre giyiniyor. Sen de sorumlusun. Yani onun hesap vereceği şeylerden sen de ne yapacaksın? Hesap vereceksin. Çünkü sen de onun üzerinde bir sorumlusun. Nasıl ederek yani televizyonda ne bulacak? Bir kadın niye televizyon ister evde? Dizi film seyretmek için mi? Evlilik programlarını seyretmek için mi? Yani televizyonda ne var ki? Bundan başka fitneden başka bir şey yok maalesef. Onun için onun için onun için ee, uzak durmak lazım. Bu kardeşimize nasihatimiz evine televizyon sokmamız. Evet. Başka sorusu olan bilir son mesele geldi gitti. Geldiği bitirdi. Ya, bitirdik, bitir, sordun yaptık. Gün bu gün. Bitirdik, Gece bir ara kalktım. O namazı kılabilir misin? Yani bir gecede iki tane vitir yoktur diyor hadiste. Eğer bir, bir rivayette diyor ki, sayı rivayette, son kıldığınız namazı vitir yapın. Diyor. Ee, nasıl anlayacağız bu hadisleri? Bir insan eğer vitri kılıp yattıysa gece, sonra gecenin yine belli bir vaktinde, sabah namazından önce, vaktinden önce Kalk uyandıysa ne yapabilir? Gece namazı kılmak istiyorsa kılabilir. Tekrardan o vitirden sonra bir daha vitir kılmaya gerek yok. yok. Ama sünnet olan, uygun olan yani kişinin önce e, gece namazını kılıp en son kıldığı namazı vitir yapmaz. Evet. Hocam bu tarz namazından sonra hani oturmak gerekiyor ya. Minnet namazlar arasında da böyle oturuş yapmak gerekiyor mu? Yani ikisi birleşebilir mi? Mesela iki rekat köfte tutulduk. Hemen Hı. Hı. kalkıp arkasından bitirir yap da bir iki rekatler yani yapabilir e miyiz? İki rekat namazdan sonra üç kere estağfurullah Allahu menesselamunekessem diyip eee araya bu zikri getirip biraz yer değiştirip biraz bir başka bir mekana gidip kılabilirsin yani. Bir adım öne, bir adım arkaya gidebilirsin. İbn Ömer'den böyle bir zeviyat var. Evet, subhanekallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruk